Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir soru geldi. Güncel bir soru. Diyor saç ekme. Yani kellere saç ekiyorlar. Bu caiz mi? Caiz değil. Yani mesela insan çel oluyor. Saçını ekiyorlar. Bugün de bu ilim tıp ilerlemiş yapıyorlar. Bu caizdir. Caiz değil. Evet. E, bu güncel bir sorudur. E, birincisi saç etme zinet için değil yani e, süsü için değil ama ne içindir mesela bir dene kel oldu bir hastalıktan dolayı yende bir kaza oldu mesela başını e, kazada saçını kazdılar saçı derisi e, çürüdü saç çıkmıyor daha bu ayıplı oldu yani defolu oldu bunu gidermek için alimler cevaz vermişler. Çünkü Allah'ın Allah, Allah insanı Teala'yı eee Allahu Teala insanı en güzel şekilde yarattı. Sen ne yapıyorsun? O güzeli cere alıyorsun. Bunda bir mahsuru yoktur. Bunun üzerine alimler icma etmişler. Bir mahsuru yoktur. Bu ne diyorlar? Plastik e, cerrahiyesi yani. Ameli. Bu da buna buna giriyor. Bu denede zaruratte caizdir. Zaruratta plastik ameliyatlar caizdir. Süs için. Süs için değil yani şey için, zarurat için caizdir. Çünkü ayet Alak surası dördüncü ayette لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi ahsani تَقْوِنْ En güzel şekilde biz insanı yarattık. Sen de o insan arıza oldu, o güzel şekilde çeviriyorsun. Mesela ikincisi mesela sen ne yapıyorsun? İnsanın bir bir yeri felç oldu. Yani iptal oldu. Sen o iptal ne yapıyorsun? Canlandırıyorsun. Yani bir kolu çesildi kol takıyorsun. Parmağı kesildi barmak takıyorsun. Burnu kırıldı burun takıyorsun. Vesaire bu türlü ameliyatlar caizdir. Bu da neye dahildir? Saçta. Saçı gitti saç takıyorsun. Bunu da alimler diyorlar caizdir. Bir de insan yaratılış olarak ayıplı yaratılmış. Meselen dıda, üst tutakta didakta şey var, yarı var. Böyle tavşan gibi. E, ona Türkçe'de ne söylüyorlar bilmiyorum. Özel bir adı var Arapça'da. Ernebiye diyorlar ona. Onu onu düzeltmek caizdir. Dişin yamuktur, yüz süsteminmiş. Bunu düzeltmek caizdir, tişleri. Mesela tırnağın yanlış çıkmış, bunu düzeltmek caizdir. Bu türlü yapıdan olan, e, yaratılış olan, anadan olan bu türlü ayıpleri düzeltmek caizdir. Bir de yangını uğradın, hastalık oldu, deri hastalık oldu, buradan deri aldılar, oraya yapıştırdılar filan. E, bunlar hepsi caizdir. Cerekli olan mesela bazı hanımların göz kısımları çok büyüktür aziyet veriyor onlara. Bunu küçültebilirler mi? Evet küçültebilirler. Bir mahsuru yoktur de bir kadının göz ki çok küçüktür. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Onu büyütebilir. Makul şekilde alimler diyorlar, büyütebilir. Çünkü kadının memeleri zinetidir. Ama bunu süs sü için yapsa, başka şey için o değil. Biz zarurattan bahsediyoruz. Kadının saçı döküldü. Kadın saçsız ne yapabilir? Onun için nedir? Caizdir. Hatta alimler diyorlar ki Peri nedir? Haramdır. Ama bir kadının saçı döçüldü çel kadındır ne yapacak? O periyi takabilir zarurattır çünkü. Bu o harama girmez. Keyif için takmamıştır. Buna da cevaz vermişler. Evet gelelim biz şimdi saçı ekmeye. Saçını ekmek doğal olsa daha iyidir. Yani önceden üç derecedir bu. Kendi saçını arkadan alıyorlar, öne ekiyorlar. Bunda bir mahsur yoktur. İkincisi başka bir insanın saçını getirip sene ekiyorlar. Bunda da bir mahsur yoktur dedi Üçüncü diyorlar ki suni bir saç. Getirip ekiyorlar. Alimler bir kısmı bunu ihlaf etmişler. Bir kısmı caiz değil, bir kısmı caiz. Caiz olmayan diyorlar ki işte bunun yan etkileri var. Caiz olanlar diyorlar ki eğer bunun yan etkisi uysa, bir mahsuru yoktur bunun. Bir mahsuru yoktur. Ondan dolayı ne yapacağız biz? Racih olan diyoruz ki eğer yan etkisi uysa, bunun hiçbir mahsuru yoktur. Saçını uzatabilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Yani saçını ekebilir. Onun için arkadaşlar haram demek kolaydır. Haramı da halal etmek de kolaydır. Ama ruhsat vermek bu ne benim ne senin ne dört hadisçilerin işidir. Kimin işidir bu? Alimlerin işidir. Bu fatvayı ben naklettiğim, bücündeki e, kurumlar, kurumların fatvalarıdır. Böyle bir tane ilahiyetçi televizyonda yer, dünya çapında kurumlar bu fatvayı vermişler. Mesela birincisi, e, e, mücemme eee fıkıh islamı e, de e, Malezya'da toplanmışlar bu fetvayı vermişler. Mekke'deki bizim İslam alemi e, şeyi vermişler. Ezher'deki şey vermişler. Ondan dolayı e, bu türlü nazilelerde teç alimin fetvasından daha isabetli ne olur? Büyük alimler toplumsal, toplumsal şekilde fetva verseler daha savaba yakın olur. Teknolojiye ilerlemişse Allah Subhanahu ve teala bize izin vermiş ondan faydalanırım ama ölçülerle, ölçülere karşı değilse bir mahsul yoktur. Allah teala en iyisini bilir.